Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hesabı ı Hesabı Eshab-ı Keyf, mağarada yediler. Mekke'deki müşrikler, Peygamberimiz Ali Şansıtri ile başaramayınca Bedine'ye gittiler ordaydı soyla yahud hahamlarına. Nedir ki Yahudi hahamlarına biz dediler aramıza peygamber diye biri ortaya çıktı. Onu başaramıyoruz. Ona ne soralım ki cevap veremesin? Şöyle buyururlar. Ona üç, üç şey sorun. 3 şey üçe cevap verirse yalancıdır. Hic-i Aferenmek için yine böyle. Eğer ikisini cevaplandırıp yine cevap verilmezse Hak Peygamber'dir. Ne soralım? Bir ruh nedir? Ruh. Bunu bilmemesi gerekiyor. İkincisi Eshab-ı Kehf. Üçüncücük Aleyhisselam kimdir? Egemi Aleyhisselam Hazretleri o zamana kadar ol olay dolayısıyla şöyle böyle, yarın cevap veririm. Ve Peygamber de olsun, hiç bilemiyor. Ancak vahiy gelirse, Allah bilirse, onu cevap veriyor böyle. Peygamber Aleyhisselatü de, vahiy gelir ki ümidiyle onlara yarın cevap veririm dedi böyle. Yarın oldu vay gelmedi. Toplandı müşrikler Kâbe etrafına. Hadi muhabbet ne oldu? Yarın gene böyle. Tabi biraz o peygamberce bu. 15 gün veya 40 gün devam etti bu. Vay gelmedi böyle. Neden? peygamberimiz yarın cevap veririm dedi kesin. Ne demek yani inşallah demeli inşallah Onun için böyle. Sonra Kev suresi geldi. Ona bize buyurduğumuz bunları böyle. Burası tabii ki Kev suresinde uzunca bahsediliyor burada böyle. Tabii konu çok geniş, kapsamlı. İnşallah öğretme şansım inşallah. Bizim efendim buyruğu tekrarlamışsın da Estağfurullah. Andekus aleyke nebün Eylem buyuruyor Habibim, sağımların haberini bildirelim. olarak bildirelim. Nebevim bilhak. İnnevim fikirtin. Onlar gençlerdi bunlar böyle. Amelü bir Rabbiyim. Bu, Peygamberçeki zamanda oluyor bu. İsa'nın İslam'dan sonra oluyor bu olay. Bu gençte iman eder. Tabi o zamanki iman, İsa Aleyhisselam dini haklı o zamanlar o anda. Fakat tabi tevhid dini, Allah bir dini, yani bugün iyi böyle tesis yok o zamanlar böyle. Yani şimdi tesis diyorlar Hristiyanlar. Allah, işte kutsal ruh Yani bu bir şey. O da bir şeyler bu şekilde böyle. Bu da bir şirk Allah'a komşu bunlar böyle. Yani ne çıktı bunlar şimdi günümüzde? Hatta kimi İsa Allah'ın oğlu diyor. Çoğunu ödüyorlar. Kimi ise Allah diyorlar haşa. Yani yani bir sapıtma. Şimdi i̇şte bir araba yolan çıktı mı ne oldu? gittim araba? Ne olacak? Bir araba bilmez böyle. Yuvarlanır, kırılır, parçalanır, daha gider böyle böyle. Yani bildiğinde de haftan çıktı mı, sapıttı mı? Doğru bilmezler bunları böylece. Şey. Mevla buyuruyor, innevun fit Onlar Bunlar gençlerdi böyle. Amine bir Rabbiyim. Onlara inandılar, Rablerine ima ettiler bunlara böyle. O zaman ki Roma devleti putperestti. Konstantin'e kadar. Konstantin, birinci Konstantin, o Hırslanlaşınca, ondan sonra Hırslanlaştı Roma devleti de. Ama işte geçmişti o zamanlar. 300 sene sonra iman Konstantin, konsantin, <gülüyor> vezid Hüda, belâm veriyor, onunla iman onunla imanı kuvvet ederek belâm bir hidayetine bölecek. Merhamet-i <gülüyor> Nâla kulev bunlar 6 kişi bunlar gençler, 6 genç bunlar. Hükümdarın yani devlet başının bu olay Tarsus'ta oluyor, Tarsus'ta bunu oturuyorlar. O zaman adı Efsus, adı Efsus, o Rumca, Rumca adı böyle. Çin tabi adı oldu Tarsus, işeyle bağlı biliyorsunuz orada, bu orada oluyor. Bunlar da Tarsus tekfurunun yanında, yani yanında altı genç. 300 üçü sağında, üçüncü solunda. Ya yani bunlar önde gelenlerden, Roma Devleti'nden bunlar. Fakat imanlarını giziyorlar tabi imanlarını böyle. Şimdi o zaman Roma Devleti'nin çok katı kuralları Roma Devleti'nin. Katı kuralları vardı böyle. Kim inanırsa o zaman Havdine'ne, bu hem öldürüyordu ve kale kapısını aslıyordu, boğundan ası, asıyorlardı idam ediyorlardı orada. Hepresin orada kalıyor böyle. Çok katı kuraları vardı. Bunlar imana geçiyorlar bunlar böyle. Bu altı genç kenarlara toplanıyorlar geceleri, ibadet ediyorlar, namaz kılıyorlar, Allah'a zik ediyorlar. Bir gün Dokyanus Roma İmparatoru çıkmış memleketini tavırsa geliyor. Bu altı gençten bahsediliyor, yani Romalılara çok bağlı, işte kurallara bağlı diye bahsediliyor. Bu da gece aniden onların odasına gidiyor. Onların namaza görüyor dokunus. Namaz yakalıyor, yakalıyor onları böyle. Tabii dokunus şaşırıyor şimdiden den kurallara katı, işkenci öldürüyor. Hatta rejim ediyorlar, taşta atarak öldürüyorlar kendilerini. İzgâmbû fekâdû Bunlara, Rabbim kalplerine bir kuvvet verinler. Ve rabat ala kulü menâhûrî Allah buna kalbe kuvvet verdi, hisaret verdi, korkunç gelmedi. İzgâmbû Dediler ki, Rabb-i sânâd Yine Rabbimiz dediler, Semaların, yerin Rabbidir. Yaratan bunları, alim yaratan böylece. Şey. Yani bir heykele, bir puta, istatmak bunları bunlara şey. böylece. baktı bunlara çok genç. Genç bunlar. Ne ekmezse, onda bunları öldürmeye kıyamadı. Tabii Rabbim kuracak Eceli gelmemişler bunların tabi. Hep bu sebep bunlar. Dokyanus'un işlerine merhamet geliyor, acılı bunları genç olarak. Dedi ki bunlara, sizi gençsiniz, sizi kıyamadım. Ben de dedi, birkaç da gelecekmiş, dönüşte yine de buraya geleceğim. Eğer o zaman dedi, bu taptığınız haşa Allah'tan döner de, eğer putrağı ederseniz dedi, affederim size. Aks halde öldürürüm sizi beni. Kesin tabi emri dokunursun. bir tabi dokunursun. Buna kapı anlaşırken bir araya. Generalde görüşlere işte. müşaher yaptı. Generali ne yapalım acaba? İki seçilecek önderinde. Biri kaçmak. Ölümcül mesela bile bile kafesinde. İkincisi Allah korusun. Putra tapılmak cisine var böyle. E buna tabi burada tapıramazlar bunlar. Burada tesis kaldı. Kaçmak orada. Karayevazlar tavsiyeler. Tahsusdan kaçın bir mağaraya gizlenmeye. Mağara gizlenmeye. Abi uzun zaman kalacak mağarada niyetle ama. Kalacak mağarada. <gülüyor> yani din için, Allah için imanı korumak için hicret deniyor o Yani bunlar altısı da o dönemin büyük evliyası bunlara. Şu Bu evliyalar bunlar bunlar. Altısı da bir uzatta bunlar. Gençler ama o bakanda bunlar. Bunun üzerine karar verdiler kaçmaya. Gece yarısından sonra Çıklarak kaleden dışarıya. O zaman her şey etrafında sur olurmuş, kale olurmuş böyle. Kale kaptırı oluyor birkaç tane. Bunlar da bir kale kapsam çıkacak gecelerden sonra karanlıkta, altı geç gidiyorlar. Fakat bilmiyor tabii nereden mağara var. Bunlar bilmiyorlar bunları. Sabah erkenden bir çoban rastladılar, koyun çobanına rastladılar böyle. Kısır olan bakan dediler, bu çobandır. Gel de çobanlar birilerinin mağaraları. Hava yağışlı oldu mu hemen buna mağara kapanıyorlar hayvanlarla beraber. Çobanına gelirler. O gün kitabı kapağa göre Selam Kıyam'dan sonra biraz konuştular çobanla. Çoban'ın gönlü bunları sevdiği muhteremler. Neyi sevdi? Temiz gönül iyi insanları sever. Fıtatandır böyle Yani iyi insan iyileri sever. O anda çoban tabi Romalı, futperasyonu böyle bilmiyor ama. Bir şey haber yok kendisinden. Fakat gönlü bunları sevdi. Bunları rica etti. Oturur musun biraz? Konuşamışsın beraber bak, ben sevdim de böyle. Otururlar, sıkılarsınız. Bunlar anlatar durum bunlara böyle. Bizler erandılar, Allah inan, iman ettik. İşte Dokunu bize az bir zaman bir tanıdı. Bizler tarıştan kaçtık. Bir mağara izlediler. Mağara. Ben bildiğim mağara var diye şimdi bu çabamımlara. Benim bildiğim bir mağara var, büyük bir mağara var. Onun şifresi için bulamazdı de böyle. Fakat çoğu dedi ki, ben işte de sevabına geleyim. Ve koyunların aslanları Bakın bir anda o da iman etti böyle. Kelime tevhide getirdi, iman etti. Ben de sevabına geleyim dedi böyle. Yani o anda koyundan geçti. Nasıl oluyor bu iş? Oluyor böyle bir şey? Tabii derler yaşayan bilir. Yani, yaşayan bilir derler böyle şey. Şimdi mesela bir örnek olarak bir genç bir kıza aşırı aşık olsa, aşık olsa ne yapar muhteremler? Yurdunu bırakır, işine bırakır, her bırakır onu peşine gider Demek ki bir beşere insana aşık olan bile her şeyden geçiyor. Ben. İşçisini bırakır, dükkana bırakır, evine bırakır, ana babasına terk eder, hatta kızı bile kaçıyor benim tarafımdan böyle. Allah aşık olan yapmaz bunları yapar tabi. Allah aşık çağırıyor. yapıyor. Çoban da buna bir kere karar verdi, bu kuindarını, oldu yedi kişi oldu, yediler, yediler onların adamları. Fakat Çobanın köpeği var ama köpek takılıp peşlerine işledi Ne dedik ki çobanaysa bu köpeğini kov bu kalsın burada bu hayvan köpek havlar mavlar bağırır biz el verir bu. Çoban yurun bu dedi kendiliğine köpeği yani böyle dur git gel derken, çoban biraz dururdu yürüm başlıyor yani köpek yürüme arkadan başladı böyle. Üç sefer çobana bunu kov dediler. Bir süre çaban kovdu, köpeğinin yürüdü, kızdı bana bağırdım bağırdı filan. Üçün üstünden sonra köpek dile geldi muhteremle. Allah konuştu onu böyle böyle dedi ki köpek ne olur bırakın beni, size verin gelin dedi böyle. Siz Allah'a dostlarısınız, Allah'a velik kullarısınız, ben sizi sevdim. İzin verin dedi, ben de sizi kururum sizi kollarım, ben size zarar gelmezdi de böyle ne gel bakalım dediler. İşte bu köpek cennete girecek muterebbel köpek böyle. Sallarsam Deveciye abinin koşu böyle. Bunlar cenneti bunlar böyle. O köpek de adı kıtmış gibi adı Kutmir. O da cihada gidecek muterebbel yani böyle. Cihatçı köpek yani böyle. Şimdi hayvanların da duyguları var mıydı hayvanlarda böyle? Duygu Duygu, iç aleminden kaynaklanan bir şey, içi duygu böyle. Mesela bir kedi, bir köpek olsun, başka hayvan olsun böyle, ne yapar değil mi? Yavrusunu sever, yavrusunu korur böyle. Hatta doğurunca bir kedi, köpek bile yavrusunu yağlar, yani kurutur, masaj yapar kan dolaşımını koğalaştırıyor kendisine böylece. Ona yem bulur, yem getirir, onu emzirir, bakar mı? Neyle bunu yapıyor hayvan buna? Bunu kim yaptırıyor? Bir kuş, böyle ana kuş, yuvada. Küçük yuvada böyle Yavru çıkıyor yumurtadan, yavru yeni çıkıyor yumurtadan. Yerde olsa gel bir çöplenirse bir şey. Ama yuvada ne yapacak? Ana kuş, Ana kuş gider, yavrusun ne yiyeceğini biliyor. Yavrusu yiyebileceği bir şeyi alır, yuvaya getirir böyle. Açsa yavrusu ağzına ağzına bırakmaz böyle. Ben gözümle böyle özelde baktım bir, bir kuşa böyle, karşımıza vardı kuşması vardı. Ana kuş oradan gitti, yerden bir şey aldı baktı, beni mi bıraktı ben? Ağzına bıraktı onu. Başka aldı böyle. Bursa gitti, yuvaya gitti. Baktım, yuvaya gidince yavruka ağzını açtı yavrusu. Ağzını attım. At, at, at, at, yine gitti, yine gitti. Kaça şey getirdi böyle. Sonra gitti, su getirdi. Suyu bize bırakmadı ağzına böyle. Damla damla böyle. Biraz su bıraktı, yuttu. Tekrar etkilerle bıraktım böyle. Şimdi hayvanlarda bu duygusallık olmasa bunu yapamadı muhtemelen, yapamadı. Mevlam, bak yaptı muhtemelen böyle. Bir gün, Ba'attin Nâşribi Hazretleri, Şakal Hazretleri, yanında cema arkadaşları ile beraber yere giderlerken, ha birim, bir köpek muhtemelen, der, yere yatmış, sırt üstü böyle, hayvan böyle, yerine inliyor hayvan böyle atlıyor, inliyor, sürtürüyor falan. Sırt satın böyle, inliyor bu şehri böyle hayvan. Bahattin Hazretleri subhanallah bir, subhanallah, subhanallah diye böyle şaşırt kalıyor böyle hayvan şeyine bir haline böyle. Epey kalıyor böyle. Diyor efendim ne oldular? Bu diyor köpek şu an aşkı gelmiş, cezbeyi gelmiş. Aşkı cezbeyi gelmiş. işi böyle Allah'a da yanıyor böyle. kaldıramıyor mu kaldıramıyor. Yani hayvanların zikri var muhtemelen yani böyle. Hatta bitkilerin böyle. Yaş bir hem bitkilerin de zikri de var muhtemelen yani bu şekilde böyle. İşte bu çoban köpeği de ne yapıyor? Allah dostlarını evliyaları böyle görünce onlara aşık oluyor böyle. Onlaraki hali seziyor. Hatta hayvanlar bizden üstün kısımlar hem yani böyle. Mesela Kabirdeki mevta'yı onlar görüyor, azabını duyuyor hayvan öptürene böyle. Hayvana bağırıyor bazen böyle böyle. Mezarın yanında bağır hayvanlar bazen neden azab oluyor bazı kabirdekere böyle. Bu çobanın köpeği ne yapıyor? Ben neyse zarar gelmez, ben korun diyor, ben neyse sevdim beraber geleyim. Bu tabi geliyor bunlar. Gidiyorlar. Tavşudaki mağara. 14 kilometre mesafede güneybatısında mağara taşın muhteremden. ara duruyor da mağara tabi. Buna Kur'an-ı Kerim'de keyf dini. Yani, eshab keyf, keyf büyük mağara anlamına geliyor. Mağara küçükse, Arapça gar deniyor. Gar-ı gar, hira, gar gibi böyle. E küçükse mağara, buna Arapça gar deniyor, gar. Büyüklerine de keh deniyor onlara. Bu mağara çok büyükmüş. ben yani büyük yani. Ben içine işte girdim, gerisi muhtemelinde. Şimdi de bir işte vardı, işte de işte vardı abi Çok büyük böyle. Yani içi işte sorumluluğunu bulur mu yani böyle? Büyük mağara. Onlar bu mağaraya gittiler. Çoban burası biliyormuş Bundan maraya girince güneş çıkmış, iştah vakti. Yani güneşin doğduğu bir saatten az şekil olmuş. İştah vaktiymiş böyle. Bu zaman bunlar. Barın ağzı kuzeye doğru bakıyor. Kuzeye batınca sağ tarafından da güneş doğmuş. Doğumda olmuş oluyor böyle. Orada güneş doğuyor. oradan. Bunu oturuyor tabii. Yedi kişi bunlara böyle, hatta isimleri okuyayım tebrik ederim mutluluklar. Şira kitabın birinde bir Allah dostu. Bir kimse diyor buna isimli bir kağıda yazsa, bunu diye yangına atsa yangın şener diyor mutluluklar böyle, böyle. Yediler ya bunu, yedi evliyamın bunlar böyle. Yemliha. Bunların başı bu. En üstünleri işler bu böyle. Mekselina. Tabi isimler o günkü sözüne gider böyle. Mekselina, Vernuş, Devrenuş, Şazenuş bunun altısı. Çoban, Kefeş, Tatayanuş. kötü mü verdi. Mekselina ikincileri. Yemliha başları Mekseliyle. Bundan 20 dakika önce yere gitmiştim. Orada Alapayar'ın dışında. Başka bir gitmişim orada. Camide birini gördüm. O zaman yaşlıydı o kendisi. Kılıfane halinde. O farklı bir tipti insan ama. Yapısı, bakışları böyle heybeti farklı bir tipte. Kendisi böyle. Böyle bir şeydi bunu kendisine, yaklaştım Tanrıçlı kendisiyle, sordum ona kendisine nereli olduğunu, bakın dedi, muhtemelen, ben de Mersi'nin torunuyum dedi. Mersi'nin soyuna gelin, Mersi'nin soyuna gelin ben böyle. Mersi'nin bu yedilerim girişti o. Onun nesliğinden geliyorum ben dediğim vatanım böyle böyle. Yani bir faaliyet kendisi böyle, çok muhtemelen zattı böyle. Konuşma şifalının kendisiyle beraber. Otur da bunların mağarada. Tabii mağaraya girince bir silamet, bir rahatlama bunlar bunlarda. Allah dostları boş bir tek kelime konuşmazlar. Böyle. Onların nazarına dünya hiçtir böyle. Evet, dünya işini yapar, ama gönlü Mevla'yla beraberdi muhtemelen. Yani gönüllü böyle. Gafil ise, gafil ise, ne yaparın gafil? Gafil ibadet bile, ibadet bile bedeni, gönlü Allah'tan gafildir muhtemelen. Mesela, kendi mürekkeleri muhtemelen der, şimdi gören kişi namazda, benim mesela namaz kıl namaz kılın sana der, der. Yani kalıp namazda, beden namazda bu gönlüm nerede? Demek ki bir insan Allah'a dostu olamamışsa Celle -i -i. kişinin gönlü, ruhuna bu ilahe aş cezbe gelmemişse kişinin yazı ki dünyada kalmadı. Kalıbı namazda abdestini alır sabah yatanan kalkar Cevabında camiye gider, kışın karda tipide de ber, o zamede şeker, camiye gider, imam uyar, Allah el bağlar, ama kafasında her şey var anlamına gelir böyle. Her şey kafasında var. böyle. Allah dostları ise onlar dünyayı yaparken de yine onların günü Allah'la beraberdir. Akşemsiz Hazretleri, Ram Hazretleri Ankara Hacı ziyade ziyarete gidiyor. İlim okumuş uzun bir zaman. Zahir okumuş bunları. Duymuş Ankara'da Hacı Bahram Belediye 1'i var. Keramet sahibi, kut kutbu. Bu duymuş böyle. Bunu ziyade gideyim bakayım diye böyle. Tam da İkincilerin biçilme zamanıymış, hasta zamanıymış. Anlatayım, orak da biçiliyor. Demet budaylar. Aksan zetleri şuna işte bakıyor, kim bacı varan filan diyorlar böyle. Karşıdan bakıyor, ayıvaran milazetleri kolunu sıvamış, elinde bir elinde o biçmesi böyle şey, Ne demişim ona? Orak, orak eline böyle. Durmadan işiyor demiyor ama hiç değil. Yine bakmıyor böyle. Öyle çalışıyor ki böyle. Öyle çalışıyor böyle. O da Akşener Hazretleri ilim sahibi ama mağlubattan valla yoksun tabii. Gönül alim başka. Gönül, iş gönüle kalıp değil böyle. Kalıp çürüyor ama gönül ölmüyor. Hacı Bahram Veli Hazretleri'ni böyle gayet diyeceğine vermiş. Öyle çalışan görünce bunda evli olur mu diyor bundan kere de Notunu veriyor böyle. Aslında bunda tıpkı hırsı dünya, dünya hırsı da bunda bile çalışıyor böyle diyor böyle. Yana gitmiyor bir cihadına bile böyle. Buyur başlıyor böyle. Bu bir baba diyor, hakmış, öbür durmuşlar inanmıyor. Sonra bir sene daha duymuş Halep'te. Böyle bir zat var derlerdi. Oraya gidiyorum, bakıyayım diye böyle. Yani bir Allah olsun, oraya ama kendisi böyle. Tam Halep'in sınırına gidiyor, bakıyor ki, Orak. Önüne böyle, buna geliyor Orak böyle. Allah Allah! Ne dedi? Dönüp bakıyor, Ankara'da bana söz edilip sap, Ankara'da açık, bana eline muhtemelen, Orak böyle. Unutun bir şey, ben de. Yani dön, gel bana böyle. O zaman anlıyor, bunun tam bir kerametini. Dönüyor, Ankara'ya geliyor. Ekinde pişirmiş. Harman dövülmüş. Meydanda bir cihad başlayın böyle. Hayvanını talebeleri, müridleri oturmuşlar meydanda. İşte piha pişmiş, hayvana kesilmiş. Böyle büyük meydanda bir cihaz başlayın böyle. Harman bitmiş böylece. Şimdi hastaneye giderken oraya hacıbabam diyor ki müridlerine bir genç geliyor bu taraftan diyor. Bir genç gelecek biraz buraya. Kim sonra yüzüne bakmasın. Onu davetmez, sopası davetmezsin böyle diyor. Evek olmuşlar tepside diyorlar böyle. 5-10 kişi bir arada böyle. Absentin gene bakıyor. İyi kan açıkmışam yolda. Acıkmış bakıyor böyle. E, o zaman etler kokulmuş gibi kokuyor böyle. Piramit gibi kokuyor böyle. Ekmeği çıkmış buradan. Oh ne güzel böyle düşün böyle diyor. Seviniyor. Yine selam veriyor. Kimse bak yüzünü selam. Kimse buyur demiyor. Allah Allah. Ebek olmuyor. Oraya gidiyor selam veriyor. Aleyküm selam. Yüzüne bakmıyor. Allah Allah. Oraya buraya gidiyor. Kimse yüzüne bakmıyorlar. O zaman uyanıyor. Anlıyor meseleyi. Hata bende. Veledim, veledim, veledim. Kusura kenar çekiliyor. Ekliyorlar böyle. Doymuşlar. Tabi artmışlar artık böyle. Kemikli ette kalmışlar. Bunlar bunlar döküyorlar bir kenarıya, köpekte gelmişler buraya. Köpekte oraya gelmişler. Bu da köpek yanına gidiyor. Bir kemik, işte, kameruna alıyor böyle, bir köpek saldırıyor. Dur böyle diyor, ben de bu köpeğim diye böyle bir tane böyle. O da köpekte, her kemikli yalama başlayınca Hacı bunu tabi malen görüyor bunları böyle, gidin onu çağırma buraya gelsin bakalım diye. Aa köse köşe diyor böyle, benim, benim yaktı işim benim böyle böyle. O tevazu ile muhtemelen bu şekilde İşte Allah dostları, gönülleri Mevla ile muhtemeler. Ekim bir şeyler, orak bir şeyler, arman dever, onu bunu da yapar böyle, tanrısına sürer. Ama gönlü Allah, Allah, Allah diye yanar muhtemeler böyle. Yatar, yat diye uyusuna uykusuna böyle, hep böyle, Allah, Allah, de, uyanın zamanı Allah derceler Celleşah aleyhi ve Nereye batsar? Allah'ın kudretini görür böyle böyle. Bir ağaca bakar, onu yaratanı düşünürüm derler. <gülüyor> Oturmuş için bu yedik kişiye, esnaf-ı ekip mağarada, tabi sohbet diyor ki, anhamdülillah. Mağarada sohbet. Artık kendine geçiyorlar bunlar. Belki bunlara uyku verdi, melam bile kulaklarına bir ağırlık verdik, perde verdik kulaklarına. Yattılar bunlar mağarada. Yediş böyle. Köpek de mağara kaputuyla geldi, iki ayrı uzattı üzerine böyle bekliyorlar böyle. Hatta şeytanlar geliyorlar alanda bunlara kandırmaya. Şu köpek avlanınca şeytan kaçıyor köpek tarafından Onlar tabi görüyor köpek, şeytanı görünür böyle. Götüreceğimize izahıla tezavürü ankefiyim. Ayetleri kısa kişiye numutirenler çok, çok uzun mesele. Güneş doğarken maara sağından hafifçe yere vuruyor. Bunları yakın vuruyor. Bunlar vurmuyor böyle. Batarken de solundan akşamları bunlara vuruyor böylece. Yani güneşsiz kalmıyor mağara. Ve mevla iziyle bunların melekler Şivriyordu bunları. Sağdan soluna böyle. çeviriyorlar? Tabi uyanma zamanı geldi moteller. Uyandılar. Orada dokunuz geldi. Bunlara güvence veren dokunuz geldi. Geldi o zaman da Bunlara sordu. Bulamadılar. Arada bulamadılar bunlara böyle. Uyanda bunlar şey bana. Ne ki, bak ki çok uyumuş gibi öyle bir hal geldi bunlara bana. Yani bayağı uyumuşlar gibi bir hal geldi. Hedef çok mu kaldık acaba? Hedef bir gün, ev bazı yemir, ya bazı yemin Ya bir gün uyuduk ya bir gün daha az. Niye böyle dediler? zaman güneş çıkmıştı ama, bu zaman güneş daha batmamıştı. Güneşi görünce batmadığını, demek ki bir günün daha az uyumuşuz dediler buna kendi kendilerine. Yemliha başları dedi ki, bizde de fazla kaldı, bir günde fazla kaldı bizde böyle. Bakın birimize bakan da bir baktılar böyle, saçlar büyümüş böyle. Sakallar büyümüş, büyükler büyümüş, tıraklar büyümüş böylece. Artık yüzde falan belli değil bu dönem. Biz böyle. Ne kadar kaldık acaba? Ee, çok kalmış ama tabii bilemezler bunu. Bilemediler bunlar bunu. Şimdi acıttılar şunu tabi. Acıtırlar bunlar. Ne kadar kaldılar bu trende? 309 sene kaldılar bunlar. 300 güneş yılıyla kamer yılı 309 sene oluyor böyle. 100 yıl 3, 3 sene fazla oluyor kameri yıl Yani güneş yılı 300 yıl ay yılıyla kameri yılla hicri yıllar sene kalmış da bunlar bu şekilde. Şimdi otururlar baklar acıkmışlar. Bir almadan gelmişler gece kaçmışlar bunlar. Dilek içinde içimden biri tarsa girsin, şehre girsin. Yiyecek alsın buradan böyle. Onu gönderelim. Ne ki buna ama sakın ellere böyle kendini bildirme, yumuşak konuş, önüne bak, böyle terbili konuş, gönlü kırma sakın. Derler daha helal bir gıda bak. En temizini, en helalından almaya bak. Bazen en yakın bir yerden al ve esnaftan dön buraya. Mislimen'e gitti söyleniyor veyahut da içine gitti söyleniyor. Bağırdan çıktı. 14 kilometre. O zaman yollar tabii batak, matak matak, taşlı kumluk, dikenlik böyle kolay yürülmüyor. Bir saatte, 4 saatte Tarsiniyar'a geldi. Geldi ama kale kapısı eteğe surla çevrili. Kapıya gele baktı. Kale üzerinde put varmış. Her kapı üzerinde put varmış böylece. Baktı putu göremedi. Putu göremedi orada. Allah Allah. beni yanlış mı geldim acaba dedi böyle. Bakın yani başlı kapıya bakıyor döndü öbür tarafa geçti başlı kapılara baktı hiçbir kapıda kilit yok böylece hatta hemen tevk yazılmış böyle kapılarda bu kapılarda bu şişinden kuş Acaba rüya mı görüyorum ben? Ve rüya şey. şekline baktı benim yok adım okuduk tarttım orta kendisini yok uyanıkım ben dedi böyle Uyanıkım, rüya böylece İyi, acaba bu başka bir şehir mi burası acaba böyle? Yani burası Efesus'u mu isimler? Acaba Efesus değil mi bu? Acaba burası başka bir şehir mi, kasaba mı acaba burası böylece? Ama burada başka bir yakında kasaba yok bir şekilde buraya bak böyle. Ben buraya gittim buna. Giriye bakın dedi artık böyle. Girdi içeriye. Fırıncıya gitti böyle ekmek almaya. Hala konuşmadan böyle... İşte ekmek bana şu kadar ekmek verdi böyle, çıkardı biberi köküm, böyle bir ayet-i kerimede. merak gümüş para yani anlamına geliyor. Buna gümüş parayı verdi. aldı paraya baktı, nereden buldun sen parayı? Neden buldun sen, benim param bu? Yok, sen bir hazret bulursun bunu. Nereden sen parayı buldun bu? Neden efendim bu? Bu da dördüncü zamanda basılan para, dördüncü isim resmi resimlenmiş para da, büyük para da. 300 sene önce senleri haziran bulun, ne bulmuş onu bu tekrarın başına, derken haber verdi, isteyen komşularına, onlar geldiler, Baktılar. kimse onu tanımıyor bunu, bir yabancı, tanımıyorlar. E, ne bu para? İşte babam verdi dün akşam işte, hangi dün akşam ya? Hangi günahşem bu paranın batmış para çoktan batmış parası böyle. Sen kimsin sen, nesin, casu musun sen? Hazine mi sen? Derken toplandılar. Kolu kuvvetleri, Zafi'ye, yani bugün bugünkü güne polislerin yönü kuvvetleri, ona haber verildi. Yakalıyorlar bunları bunu. Götürürler. o memleketin valisine götürürler bunu akşamları. Efendim böyle biri geldi. Baktı daha, cemde başka para da var böyle. Hepsamın dokunursun amına bassam parlara berice. Bu nedir bir yazına buldu efendi böyle? Define buldu bir yerden bu. Bir şey buldu bu ya bu şahsı mı kim bu bu? İsim sordular, yemiyor ha. Misternis ismini söyledi. de. Peki sen burada tanıyan var mı? E problemim bu ben burada böyle. ismi ne? babası da meşhurmuş arada babası da. İşte falan oluyor hem ben. Sorun bakalım, böyle bir adam var mı? Yok öyle bir adam. Başka senin kim var? Anne, annen, annen ismi şu, Böyle bir kadın yok. Kardeş, amca, adam, şunlar yok, bunlar mı? Hatta çok ya değişmiş, maalekhan değişmiş, soğuk, isim değişmiş böyle, farklı değişmiş bir böylece. Artık bunu işi, tehlikeli girişler mi böylece? Ya doğru söyle, ya seni de öldürürüz de burada böyle, böyle. Sen kim, ne bakan bakalım bu şekilde böylece? Bu artık canlı artık yaşar tabi. Ölüm artık kabullendi artık bu şekilde. elle bir şey gelmiyor. Baktı bir hikayede namaz kılıyor. Namaz kıyıp işte. Allah Allah ya. Açıkça namaz koyan böyle. Gizli değil böyle. Vali bunu görüyor. Namaz kılıyor. Onu görünce şimdi bu dedi ki peki bu namaz kılıyor. Niye bu nasıl engel olmuyorsunuz? Yasak değil namaz kılma burada. Yasak ya? Yasaktı yok derken bu şekilde böyle. Ondan sonra bu anlıyor ki bunlar artık o putperest bırakmışlar. Bunun hakkında bulmuşlar bunlar da. Ama kendini tanıtıyor. Ben de dokun zamanında işte böyle böyle de, akışı buna karşı bizim mübare falan deyince böylece bunlara haber büyükler. Yani Allah dostları. Demişler ki altı tane genç dokun zamandan mübare karşılar. Onlar gene buraya gelecekler, zamanla habermişler. Siz misiniz deyince bu sefer, evet bizi deyince, o bunu şeyde buna muhtemelen. Onu sarılda, şey bu bir şeyde. tabii böylece. Bunun üzerine, bunlar toplanış şimdi, vali, bütün devlet erkanı, halk, kim varsa böylece, bunda bir haber. Gitti, mağara etmeye karar edildi mağaraya hep beraberce. Ardı bir merasimle yani törenle bu işi mağaraya götürüyorlar. Mağara yakın süren ki bu işi onlara, valiye. Size burada bekleyin dedi böyle. Arkadaşlar bilmiyorlar biz uyudumuz bu kadar belli dedi Bilmiyorlar dedi böyle. Ona dokunuz hayatı zannediyorlar. Şimdi dedi bile kavga kaldı, korkarlar bunlar. Sizi burada al, bekleyin. İşleri gireyim, ana durum anlatayım. Tabi size de böyle. Tamam tamam. İşleri girdi, bir icraley götürdü. anlat arkadaşlar durum böyle böyle böyle. Dördünün öldüğü şu kadar zaman olmuş. Şimdi hak oraya hakim olmuş, din serbest mi bu şekilde. Anlatıyorlara başka bir olay anlatıyor bunlara. Yine uykı verdi onlara mutfağımda. Yine bana uykı verdi onlara. Veya da ruhunu aldığı Mevla, iki rivayet var Ve ruhlarını aldığı bunlarla böylece. Bırak kaldılar bunlar. Şimdi çıkmayınca, bekliyor dışarıda şey girdiler, aradılar, taradılar bütün mağarayı, bulamadılar muhtemelen böyle. Ondan sonra göre sonra böyle. Hala onlaşılan mağara da bunlara böyle. Bazı rivayetlere göre, Hazret-i Mehdi zaman çıkacaklar bunlar böyle. O rivayete göre o zaman da uyku da yine bunlar böyle. Hazret-i Mehdi çıkınca onu az kalacaklar Hazret-i Mehdi'ye çıkacaklar böyle. O zaman çıkacaklar bunlar böylece ona yardım edecekler. Tabii Hazret-i Mehdi çıkacak muhtemelen Hazret-i Mehdi böyle. Ne zaman çıkacak? Artık İslam bitlenecek böyle. İslam artık bitti muhtemelen böyle. Zulüm baskı, işkence böyle. İslam ülkeleri karışacak böyle. Terör olacak, terör muhtemelen böyle. Hele Şam muhtemelen böyle. Şam, çok adı şerif hakkında böyle. Şam hakkında böyle. Şam böyle böyle. İnşallah bir özel ders yapmamın hakkında böyle. Yani Şam, kırklarının merkezi Şam muhtemelen böyle. Merektei Şam var böyle böyle. böyle. Yani Şam karıştı mı? İslam alemi bitti, bitti işte. Yani şu anda yani İslam alemi gayet bitkin bir halde işte. İşten karıştırma böyle. Yani Hristiyan yahut ittifakı İsrail'in menfaatı için orta, büyük orta planı uygulamak için İslam planı İsrail'de bunu senaryo koyanda Amerika uygulama kalkışan Kalkışan bu şekilde, Tabii Almanya, İngiltere, şunlar, bundan bu şekilde. Ne harbiyolarımı hatırlayamıyorum böyle. Askerlerini kıyamıyorlar, göndermeyi işgal etmeye kıyamıyorlar böyle İşten böyle birbirini kırdırıyorlar böyle. Örgütler, şunlar, hepsi arkasında bunlar anlatan böyle. Yani her ülkede ne olsun, ismi ne olsa olsun, din, dinsiz olsun böyle, Irak'tan yani istihar, Amerika arkadan anlatan böyle. Daha istemiyorum, şey var istemiyorum, Karagöz, Hacıvat. On parmağında muhtemelen böyle. İki parmağında iki ayağı, iki parmağında iki eli, bu da başla böyle Hacı vatan. bir de Karagöz muhtemelen böyle. İkisi de aynı kişiden böyle muhtemelen böyle. Halklar böyle. Halklar İnşallah hazmeti çıkınca muhtemelenler, İslam alemi toparlanacak muhtemelen böyle. Toparlanacak. Şimdi... Kimi yok Alevi'dir, şudur, budur artık kalma böyle, evgütler şunlar bunlar, taşır onlar böyle, para için, para için, pul için, şunlar bunlar için böyle oluyor bunlar ama tabi zulüm devam etmez be. Devam etmez. Şimdi bunlar baklar ki, haber bekler gelmeyince içeri girilir bunlar. Aralılar, taradılar, bulamadılar muhtemelenler. Yani, görülmüyor mu? Ben de gezdim mağarayı nasip oldum. Ben, ben de gezdim. Büyük çok büyük mağara böyle. Ayakta böyle. Gez toz beri tarafını böyle. Mağaradalar mı görülmüyorlar. Hatta bir ayet-i kerimeden mevlam peygamberimize onları görsen korku kaçarsın burada böyle. Yerbetik firarın. Çok heybetli mu? böyle, heybetli bunlar, Çok heybetli mi? Böyle. Ve herhangi peygamberimiz, Habibim eğer sonları görürsen korkup kaçarsın diye diyeceğim. Hazreti Muaviye'nin zamanında Anadolu'nun bir kısmı böyle feth olunca Tarsus'a geçiyor oldu. Diyor ki Hazreti Muaviye'ye Hazreti İbn-i Abbas'a. Ya İbn-i Abbas diyor, burada diyor esnaf-ı keyif buradaymışlar diyor. Tarsus'ta emişler diyor. Yani, Efsus'ta emişler bunlar diyor. Onları da edelim ziyaret. Edemeyiz diyor. Neden? Mevlam diyor, habbine buyurdu diyor. Korku kaçarsın diye. Ondan da böyle Ondan gözden kayboldu. Buyuruyor. Bunun üzerine karar veriyorlar. Bu mağaran kapısına meşrit yapalım diyor. Meşrit yapalım diyor. Oraya meşrit yapmıştı oraya. Tabi şu anda cami şeklinde büyük. Aziz'in annesi. Vali Sultan onun eseri o canmışlığın herhalde. Abdü Aziz'in annesi şimdi padişahların annesine ne denedim? Valide Sultan. Annesine Valide Sultan. Valide anne anlamına geliyor. Valid baba. Valide baba. Valide anne. Valide değil, ana baba. Teşkil olmuşlar efendim. O zaman padişah annelerinin adı o vali sultandı böyle, derlerdi. Büyüme konularla da bu tanemlerdi. Badaşıhan hanım ne derlerdi? Haseke Sultan, Hürrem Sultan. Hanımlarına böyle. İsim konuşamazdım böyle. O Haseke Sultan, Hürrem Sultan. ikisi kullandı bunları böyle. Badaşıhan oğulları ne derlerdi? Sultan. Sultan isim başına girerden böyle. Sultan Selim, Sultan Murat gibi böyle. Kızları da yine sultan, ismin sonunda biri böyle. Akşi Sultan, Melike Sultan gibi böyle. Son sona gibi böyle. Falaşı Allah'ın muhtemelen böyle. Yani prens vermezdi muhtemelen, prenses vermezdi böyle İslam'da. O krallara mazul bu şekilde. Demek ki, annesi, valide sultan. Falaşı hanımı, Haseke Sultan veya Hürrem Sultan. Başçı oğulları isim başına sultan geliyor, Sultan Selim, Sultan Ahmet, Sultan Murat gibi böyle. Kızar ise öyle ismi sonrası sultan geliyor, Arshi Sultan, Melike Sultan gibi öyle geliyor böyle. Peki başçı babasını da başçı babasına dediğin oldu. O zaman padşah değil mi? Hemlerden yani para saltan saltanat da geliyor bende. Her devirde yer üzerinde Eyvallah varlıkların 500 tane bunlar. Vazifeli bunlar görevli bunlar böyle. Bunun öze görevi onlar. 500 tane var her devirde bende. Bu eşitlemede böyle. Yer öldü mü? Ne başlangıtlar böylece. Bunun içerisinde 300ler, 40 bu tür Rişirullah gibi böyle, değişik görevler bunlar bunlar bunlar bunlar. Her zaman bunlar vardır hep böyle. Her devirde de mutlaka vardır bunlar böyle Hatta Peygamberimiz'den önce Mekke'de bile vardı mutlaka hep böyle. Baraka bin Nefer gibi, ve o zaman da bile vardı böyle. Hasri Besli kararını kendi haklını buldu. O makam erişti böyle. bunların dediğim, Veysi Meşri bile o da bunu buluyor böylece. Biri öldü yani başta gelir. Bir olan anlatayım muhteremler, hukuk dinlediğim, Medine-i Mürer'de Mustafa hocam böyle usul hukukunu okudum kendisinde. Ondan dinledim. Yani özel anlattığı, sohbet anlattığı, o zaman dedim kendisinden. Kendilerine asli Erzurumlu neden yerleşmişti? O anlattığı bir sohbette. Dedi ki bizim evde eski Erzurum de böyle. Onun çocukluğunda. Mütü iken Erzurum'da içten bir peygamber aşı geliyor. Peygamber sevgisi geliyor muhtemelen. Dedim ya önceden de tatmayan bilmez diye. Peygamber sevgisi bir geldi mi? Bunu sana uygunamadı Allah dijandıra böyle kendini atar çöllere Bediine gider böyle yani uçak gemi tren otobüs karol olmasın yenen çöllere gider Ramazan böyle böyle bu bütün işine aşkı resulü bu bir bakamıyorum böyle aşkı resulü böyle hey aşkı ateş yanar böyle aşkı resulü geliyor birine ayrılıyor. Halaşı çocuğuna beraber Bediüzzaman böyle oraya kalmaya gidiyor böyle. Oraya kalacak, kalacakmış olacak burada böyle. Bediüzzaman oraya gidiyor. Tabii o zaman müftüleri, geçi alim insanlar, tekva insanlar, e ehli hal insanlar, hal sahibi, gönlü uluk insanlar bunlar. Bediüzzaman da oraya gidince bir halktı böyle. Nasıl kıyıya vuran balık tekrar denize döndü mü? Hayat bulur mu Bu kadar altıya bu. Artık hep arım Şerif'te böyle. Peygamber'in çevresinde böyle. Ancak ihtiyacını şey çıkıyor, ibadete meşgul. Bir gün sabah namazına tabi erken geliyor, geliyor. Babiş Şirânda beklerdi demiş. Şimdi açık geceler adamı kapadı. <gülüyor> e i̇şte kapadı kapı. kapı. Babiş Şirânda beklerdi Allah dostları her zaman var babişlerden böyle. Aşım beytler böyle. Dış oturur orada böyle. Teğmen kapısı orada beytler. Bu da babesi yanında birkaç al dostları beraber kapı açıp içeri girerken buna bir el buna bir yanına bir şamar vuruyor. ökator işi şey böyle. Ama benler şefkat tokadı. Şefkat tokadı. Gazap değil. Şefkat tokadı. Yani bir yani el görüyor ama el tek insan görmüyor ne. Bir görüyor, ona şey yapıyor, böyle şey. Bakıyor, kimse yok. Anlıyor ki bu şefkat tokadı, yani kendine gel, yata etti, anlıyor bunu, kendine gel diye bir uyarı tokadı buna kendisine, anlıyor bunu. Tabi Ravza'yı ilk kire namaz kılıyor, Peygamber'in ziyade diye böyle. Otur Ravza Muhtarada, kapıyı gözlerini, şimdi başlık kendini, Hesaba çekmeyi, muhasebeye. Acaba ben ne hata ettim ki bana bu uyar tokadı geldi bana. İşte yansı namazından şöyle çıktım. Nereye vardım? Eve gittim. Abdüz aldım. iki kat namaz kıldım. Şişini okudum. Yaptım. Kalktım. Hepsi böyle gözden böyle her anını. Fakat bulamıyor tabi kusurunu. Bu oradayken Habib buna bir sine diyor böyle, uyku'nun evveliyatı böyle, uyuklama bir şey geliyor, yani kendini biliyor ama uyuklama gibi. Bir de bakıyor ki, 40'ların biri ölmüş, rahmet olmuştur yani 40'ların biri. Tabi bu eksilmez, beni yani bir alacaklar. Toplulacak meclis burada böyle. Bakıyor, 40'lar topluluyorlar, Peygamber'i bekliyorsan böyle böyle. Peygamber'i kalbine kalkıyor. Hazır yanında, hazır yanında böyle. Düğün arasımda gelip mürab oturuyor, derler. Ravzadaki müraba oturuyor. Hazır birisin sağında, hazırın bir solunda. Kırıkların başında, hazırime yanında. 39 olmuşlar Kırklar, 10 halk olmuşlar. Düğünümüzün başkanlığı işini böyle. E, kim alalım aramızda işini Kim alalım müşahre ediliyor, danışılıyor. Yürütüye efendim işte diyor, planını alalım. Oradan bakıyorlar, onu görüyorlar onu. Ondan da şu kusur vardı abi böyle, daha tam pişmemiş, bir dursun bakalım. Şunu bulalım derken böyle, 40'ların biri bunu tavsiye ediyor, Erzim Mütüsünü. Ben Bu Erzim Mütüsü burada. Çok aşık, tekvâ, alim zahib bir insan, bunu alalım. Peygamber, Peygamber sırada başına bakıyor. Da biliyorsun bir durum böyle, Yedersin gibi böyle. İlk kırtanın başına yarışçı yolda az evvel bir toka vurdu buna böyle, yarışçılara diye. Niye vurdun? Yarışçısına aşık çok. Aşkından yani bir an haber şey girmesi işi işte aşkından fark edemedi, su ayağına şey girdi, su ayağına şey girdi böyle. Bu hatamı. Su ayağına işte şey girdi, işte girdi böyle. Onu şun böyle. O, o zaman onun hatasını bulmak. Bu üzerine tabi devam ediyor müşâbere, karar veriliyor, Şamuş'ta karar veriliyor, Şamuş'ta karar veriliyor, onu alalım da. her zaman dört dörtte buluyor böyle, alıyorlar, alıyorlar bunu, dağılıyor tabi meclis, o da kendine geliyor böyle. Kene geliyor, ha, kene gelmeden önce, peygamber soruyor kırıklarının başına, daha damadan peki de bunu ne yapalım diyor. Erzurum Müslü'ne gösteriyor. Bunu ne yapalım? Bu da olgunlaşıyor. Bunu ne yapalım? Kırdan başlayın, semrisi yâ Rasûlâllah. Ne dersin onu yapalım. Müleyh peyvanı, ahl-ıhsan Hazretleri, Erzurum'a dönsün, kalbi okusana da böyle böyle böyle. Bu oturmasın burada. Oraya lazımdı da böyle böyle. Erzurum'a dönsün, orada bu, iyiliğin mi böyleyse, talibine ilgisi böyle böyle. Dönsün Erzurum'a böyle. Dağlı da tarafı bu da tabi kendine geliyor. Şimdi ne yapacak? Resulullah önce gördü. Hz Bekir Ömer'i gördü. Hıltar'ı gördü. O mülisle karıştı. O mülisle karıştı. Tabii o ruhsal feiz Yanıyor feyz, böyle, Aşk için aşk oluyor böyle. Cezbe, cezbe geliyor bir. Ruhsal hale geliyor. O kadar tatlı geliyor. Ama bir şey var diye Erzurum'a dönsün. Bak talebe okursun böyle. Yetişirsin, adam yaşsın böyle. Oraya lazım o. Kaleyi boş bırakmasın kaleyi. Bırakmasın kaleyi, boş bırakmasın böyle. Şanadın önce şimdi Erzurum'a. Medine nasıl kapatacak? Medine Ama Resul'un emri, hak rüya bu, hak gerçeği bu. Hemen ben diyor Şam'a gideyim, Şam'ı üstüne göreyim, onu göreyim, ondan işi daha öneririm ben böyle bakalım diye. Şimdi adet birleşin böyle. Adış belli böyle. Açık adış. O günü kuşu baktığında kuşla mazırık oluyor. Peygamberimizin karbaşına gidiyor. Ağlıyor, sızlıyor. İşi, kan yaşlılar. Alkı gözünden böyle. Binbir böyle hüzünle hasret oradan ayrılıyor. ne biliyor, Şam'a geliyor. Doğru Şam müftülüne geliyor. Emi Cami'sinin başında Şam müftülü de orada. Girişte solda müdürlük orada. Emi Cami'sinin Müftüleri geliyor, işleri giriyor. Tabii oturmuşlar, o, o dönem Şam'ın alimleri oturmuşlar orada. Selam ve selam buyur diyor diyorlar. Efendim kim, arada müftü kim? onu görüşmek istiyorum. Müftü hasta. Diyorlar vazifeye gelemiyor. O hasta müftü. E, sen diyorlar bir şey varsa bir de sor. İnsana bir cevap verelim. Evet bilmediğim şey çok ama diyor. Benim de mültüyle şahsen bir işim var onunla, kişisel işim var Onu göremem mi diyor, ya hasta oluyorlar. Ya hasta olacak dediğim, böyle hasta diyorlar böyle, kafadan böyle böyle diyorlar. Asıl anlıyor ki, tamam bu iş böyle diye. Oğlum rica diye bana, bana diye birine verin buradan, bir kapıcı birini verin diye, beni götürsün diye. bir genişi göreyemem diye böyle. Alıyorum da kapıcı, Şam-ı götürüyor, Şam-ı Müharis'te kollarını Başra sıvmış, elim süpürüyene yolları süpürüyor böyle. Çünkü takılıyorlar. amca derken onları süpürüyor, kovalıyor. Yine geliyor, süpürüyor, durumunu süpürüyor, temizliyor. Kapıdan karşı geliyor. İşte biz şu karşı gibi böyle. O yandan gittim ama diyor böyle. Bakarsın da bir saat topu indirirsen Fransızlar verdi diyor böyle. Onun başına geliyor, onu gönderiyor. Böyle yavaş, yavaş, yavaş, yavaş geliyor. Mütevah hiç bakmıyor ama böyle. O da onu süpürüyor böyle. Sana geliyor, selam veriyor. Ve aleyküm selam diyor. Bu sefer bu sarılıyor. Yeni görevin mübarek olsun diyor. Kırkaraşı da yine mübarek olsun. O da onu sarılıyor. Senin de mübarek olsun böyle diyor. Senin de mübarek olsun. Adı şüphe etme Erzurum'a artık git buradan. Ya deneyim mi Erzurum'a? Dön ama ama bu burada kaldı diyor. Yeni misafirim oluyor ben. Böyle, böyle. Şu karşıya benim evim diyor, gösteriyor böyle. Karşıya benim evim. Ama şimdi yanımda durmamış burada fazla böyle evi diyor böyle. Yanım fazla durma bu şekilde. Karşıya benim evim diyor. Aşkımda burada, aşkımda benim kalma böyle diyor. Bugün gez diyor, şu an et, yap ciğerlerini böyle diyor. Böyle, tabii ki aşkımda böyle gidiyor işte böyle. İki müftü, öbürü kırıklara karışmış. Kırıklara bir derece kalmış yani kavuşmasına. Ufak bir perde arası kalmış. Yakın bakan birbirlerine. Sonra, neden böyle yapıyorsun böyle diyor. He diye, birdenbire de bu yok şeye geçmek zor diyor böyle. Yani kırk göre ağır çok diyor. Ağır böyle böyle. Uyku yok. Çok namazı var böyle. Bir vatan gemiyi kurtaracak icabında. garibe bakacak. Çok hizmetleri var. Bunlar mağara hizmetleri var. Şimdi halk benden kopsun ki diyor. Rahat kalıyor. Onun için böyle yaptım böyle diyor. Yani halk benden kopsun. Artık bu kaçırdı. Artık bunun kapadı çalışmıyor. Artık hastı desene diyor. Abi kopsun rahat kalayım diyor. Onun için bunu yapmam mecburum diyor. Bu işi böyle, böyle diyor. Sabır işi uşu beraber diyor. Saba da Dünü Erzrum'a. Bu hocamdan adamlar genç delikalımış çok bir böyle. O da gidiyor ziyaretine gelince ne diyorlar? Ve bunu soruyor o zamanki alimler Erzrum'da niye geldiğini. Üstü aşkın yanına gitti niye gelinder filenince. Allah bu durumu anlatmış mısağım şekilde böyle şey. Yani onlara bir rahmet olduğumu, biri alıyor yani bir alıyorlar bu tür emler. Yani küre as, onu avucuna alıyor. Bir öyle böyle. Bir öyle böyle şey. Allah dostları, onların bütün iş gün alemlerinde böyle. Hadis bu yapıyor Ali zettleri. Allah bizim malımıza, bedenimize bakmaz ama kalbimize bakar. Ya Meryem. Şimdi bir örnek verelim. Mela. İnsan da aynı açlığa aslında biz öyleyiz muhtemelenler. Kalbe bakarız, göne bakar mıhtemelenler. Şimdi bir insanın eşi, erkek olsun, tabii hanım olsun muhtemelenler. Bir insanın eşinin gönlü eğer başta olsun, kişi onu sevemedi, muhtemelen böyle. Yani bir kişinin, erkeği değil mesela eşi, bu erkeği biliyor ki hanımın gözü başkasında onun gözü, onun günü başkasında, onun gözü dışarıda onun gözü, başkasının gözü böylece, ne kadar güzel ne olsa olsun onun, ondan soğuğu muhtemelen böyle, böyle. Kanı da bu şekilde böyle, bir kişinin şey gözü dışarıda, kan da koyarsan soğuğu bu şekilde. Ne istiyor insan? İnsan insan istiyor ki yalnız kendisinde olsun. Allah da böyle istiyor muhtemelen. Elgâmbı da böyle istiyor muhtemelen. Allah da böyle istiyor muhtemelen. Yani insanın gönlü orada burada işte, gönlünde başka bir şey varsa Allah da böyle istiyor <gülüyor> böyle. İbahate az bile olsa, tabi bir farzı yapmayacak ama böyle. İbahate az bile olsa kişinin ama gönlü Allah ile mevlulere beraber mutludur. Mevlulah sevistim muhabbeti on gönlüye girmiş. Her an iş Allah'tan gar olan mutludur böyle. Namazlar, namaz dışında hep Allah ile beraber işte. Evlatı az bile olsa işte o kişi zamanında kırk tara karşı bir böyle. Karşı böyle. Allah biz nasıl beznir inşallah muhta karşı mutludur onlar böyle. Ya da Fatiha.